yayacaklardır. Yani söylemeseler de davranışlarıyla bunu yayacaklardır. İnşallah bir gün toplumumuz bu istediğimiz aslında çağın istediği bu seviyeyi aşamaya gelir de hem kendileri bundan yararlanırlar hem de ülkemiz de yararlanır. 18. asıra kadar özellikle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 Değer vermez yani, vermeyecektir. Bu eleştirel düşünme de çok önemlidir. Fakat bizde, tabi bunun İngilizcesi critic, criticizing'dir. E, tercümesi, Türkçe tercümesi pek fazla e, etimolojik olarak, hatta epistemolojik olarak e, pek fazla karşılığını vermiyor. Çünkü bizde eleştiri dediğimiz zaman, hep negatifçi de olduğumuz için biz genelde negatifçiyizdir. Hep negatif e, açıdan ele alınması gereken bir e, metot olarak görülüyoruz. Evet. E, bu eleştirelle düşünmenin iki sorusu vardır. Neden ve nasıl? Neden? Bu neden? neden böyledir? Nasıl böyle oldu? Bakın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 eleştirilmesine tahammülü olmayan kişi başkasını hiç eleştirmesin eleştirmeye hakkı da yoktur eleştiride iki şey çok önemlidir biri kuşku duymak, şüphe etmek diğeri sorgulamak bunları da kısaca anlatmak lazım eleştirel düşünme her şeye şüphe ile bakmayı gerektirir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 ee, şüphe kavramına bakışlarını anlayabilmek için bu kutsal metinler üzerinde şüphe ile eleştirel çalışma yapan filozofların tartışmalarını bilmek lazım. 11-12 asır filozofu var, Abelardus diye. Yani orta Çağ'dan.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 Şimdi bu e, algıyı bilmezsek, mesela Hazreti Peygamber'e bir gün üç tane sahabe geliyor, e, öyle bir şey düşünüyoruz ki, hem söylemekten hem korkuyoruz, e, hem de utanıyoruz diyor. Hazreti Peygamber onları anlıyor, diyor ki söyleyin, Diyorlar ki acaba Allah var mı? Hı hı. Bunun üzerine Hazreti Peygamber ذَلِكَ efsahul iman diyor. Bu imanın en berrak halidir. Bakın Abelardus aslında Hazreti Peygamber'den dört e, asır sonra gelmiştir. Hı hı. Büyük ihtimalle e, buradan almıştır. E, çünkü Hazreti Peygamber de şunu biliyordu ki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 İslamdan bir kaç bin yıl önce Mısır'da çok şeydi. Yahudilik de Tevrat da onu orulardan almıştır. Bunlar harfleri kodlama işidir. Mesela Yahovayı dört harfle Y H V H Y H V H evet Yahova. Yani Y e, hareketsiz dediğimiz sessiz harflerle kodlamışlardır Yahovay. Hangi anlama ne anlama gelir?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 ee, çok güzel, felsefeyi çok güzel bir şekilde bu gibi kavramları detaylandırmakta, irdelemede, eleştirmede çok güzel kullanıyorlar, beceriyorlar bunu. Zaten özellikleri ve başarıları da oradan geliyor. Onun için de e, bu işin tarihine geçmişler. Bizden o işin tarihine geçen de kimse yok yani. Diyor ki,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 Tanrı'yı düşünsel olarak algılamanın nasıl olduğunu bilmezsek Kur'an-ı Kerim'deki fedkürünü اَذْكُرْكُمْ Beni anın ben de sizi anayım. وَلَذِكْرُ اللّٰهِ ekber. Allah'a anmak her şeyden daha büyüktür ki bu ayet namazla ilgili ayetin sonundadır. Sonunda gelir. Eee Ayetlerin son cümleleri çok önemlidir. Ee, yani salatı ikame edin, icra edin, o insanları kötülüklerden alıkoyar. Ama diyor bilin ki Allah'ı zikretmek daha büyüktür. Yani zihinsel e, ilişki kurmak Allah'la. Şimdi Allah'la zihinsel ilişki kurmanın nasıl olabileceğini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 Başka yerlerde egemen. Bu tamamen eğitimle ilgili bir şey. Biz ağızla, kulak yoluyla yapıyoruz eğitimi. İleri dünya, çağdaş dünya zihni yoğurarak işleyerek yapıyor. Ve orayı formatlıyor. Program yüklüyor. Ve ondan sonra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 yok ülkeye girdin parası ya adam ne kazanıyor yani bu ülkeye bu ülkeye işte ihracat yapıyan yani para kazandırmaya çalışıyor hı hı. ya hiç böyle önemi yok neden oluyor bunlar bunları sorgulamak gerekiyor kerpiç malzeme ile plaza yapamazsınız yani kerpiç insan ile eee ne kadar modern tesisler yaparsanız yapın plazanın servisi orada olmaz. O halde ortada yapılması gereken bir iş var. O da belli. Toplumumuzun, insanımızın, özellikle görevlilerin, sorumluların kafasının çağdaşlaştırılması lazım. Hard diskinin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 Aman o ne der. Aman anam babam karşı çıkar. en hem büyük de düşünme ana babalar ol. Çünkü bunları hiç düşünme yapmamış. Hayatında hiç ona bir kitap bile okumamıştır. Hiç kafasını yormamıştır. Ee, çocukların düşünmesine hem büyük engel ilk etapta ana babalardır. Anneler babalar da el alem ne der diyor. O da el alem ne der de kendi çıkarı ne der diye ona daha <gülüyor> çok bakar. Çocuğunun kendisinden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 bir gerçek ortaya çıktı mı ki o vardır zaten ama ortaya çıkması var onu yok sayarak, sayarak, yok etmeye çalışarak yok edemezsin. Gerçekler geç ve güç ama güçlü ve kalıcı ortaya çıkarlar ve insanı da bir çarptılar mı Allah muhafaza Allah da kurtarmıyor o zaman korumuyor onu da söyleyeyim yani şimdi yine Arthur Schopenhauer diyor ki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 ona giden yollardan daha zevkli değildir hedefe ulaşıldığı an zevk biter onun için sürekli zevk almak istiyorsan sürekli yolda ol hedefe varsan da gene burası değilmiş de devam et yürü pes etmeden yürü sağanak yağmurda ıslansan sırılsıklam olsan da dur direk dinlen ama pes etme, yola devam et. 18. asır sonrasındaki e, gelişmeleri, yenilikleri her alanda ama e, öğrenmek gerekiyor. Bunları öğrenmeden ve topluma öğretmeden toplumu da bunlarla oluşturmadan çağdaşlaşmak mümkün değildir. Çağdaşlaşamayınca da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 Algı kalıpları hard diski engel olan. Sen yapamıyorsun, yapmıyorsun, tembellik yapıyorsun, kolaycılığa kaçıyorsun. Ne yapıyorsun? Kendi insanını sövüşlüyorsun, sömürüyorsun, ülkeni yiyorsun. Yani kendi vücudunu yiyerek geçiniyorsun. Kardeşim, dışarılardan borç para alarak geçiniyorsak,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 hem toplumumuzu hem ülkemizi tüketiyoruz. Ama biz çok güzel maaşlar alarak geçiniyoruz. Bunun vebali var, vebali. Gereğini yapalım. Beşeri boyutumuzun kontrolünde yapmıyorsak bir şeyi bilelim ki animal, hayvansal, biyolojik yapımızın egemenliğinde yapacağız onu doğacak sonuçlar hayvansal olacaktır, kötü olacaktır, suç olacaktır. O nedenle düşünmeyi öğrenmek öncelikle bizim gündelik hayatımızda faydası olacak. Yine gündelik hayattaki faydalarından biri, gördüğümüz, duyduğumuz olgu, obje ve olayı tanıma imkanı bulacağız. Anlamlandıracağız, anlam yükleyeceğiz ve o zaman her şeyden zihinsel zevk alacağız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 Bugün üniversitelerimiz bir tır dorsesine, kasasına, damperine benziyor. Kitap dolu, yük dolu, bilgi dolu ama motoru ve kokpiki olmadığı için bir adım ileri gidemiyor. Çünkü akademiye de bu düşünmeyi bilmiyor. Bunu da söylemek zorundayım. Evet. Ben felsefe dersi veriyorum, görüyorum. Oturduğumda da konuşuyorum. Hı Dolayısıyla üniversitelerde bugün hakikaten e, çok radikal bir e, e, değişikliğe gidilmesi lazım. O da düşünmeye dayalı bir değişiklik olması gerekir. Evet hocamızın kitabı budur diyelim ve böylece noktalayalım evet. hocam. El, ağzınıza sağlık. Evet. E, Dilerseniz internet sitenizde söyleyelim. Ulusal ha. Demokrasi Enstitüsü değil Hı. mi? Nokta Nokta .org, Org. Evet. Buradan da hocamızın yazılarına ulaşabilirsiniz. Tamam. noktalıyoruz. Hı. Bir dahaki programda yine Profesör Doktor Nihat Kahveci ile birlikte olacağız. Hoşça kalın.